1. İç Dünya Dış Dünya Hazırlayan ve sunan Melda Keskin Bugün benim için çok mutlu bir gün çünkü canlı olarak stüdyodayım. Stüdyoda yerleri öpmek falan istedim en başta çünkü hep kayıt cihazı hep. Telefon sevgili Selahattin de teknik masada bana katlandı bunca aydır ama sonunda ne yapıp edip İstanbul'a gelmeyi başardım. Üstelik tek başıma da değilim şu anda. Stüdyoda canlı yayında konuğum Seda Ergazi ve telefonda Dilek Yalçın Demiralp ile birlikteyiz. Merhaba Dilek. Merhaba Evet seninle gıyabında tanışıyoruz Sen diyorum kusura bakma Kendimi permakültürcülere yakın hissederim Ben de çünkü o eğitimleri bir kısım aldım e, Şimdi Seda ve seninle e, İstanbul Permakültür Kolektifi nedir? Ne değildir? E, ne olmalıdır? Ne olsa iyi olur? falan Bunları konuşalım istiyoruz e, Sen telefondasın çünkü e, Sağlığınla ilgili biraz sıkıntı vardı İyi misin şimdi? E, bu sene gripten ne yazık ki kurtulamadım <gülüyor> devamlı geçmiş olarak olsun. ayda bir kere iki kere anaokulumda çalışıyorum. Çocuklarla birlikte olunca da gribe yakalanıyorum ve bu sefer gene gribim. Evet. O yüzden özür diliyorum. Çok geçmiş olsun oraya için. yok. Özür dileyecek bir şey yok. Senin iyi olduğun bir zamanı seçmedik belki biz. Ben daha çok özür dilemeliyim. Şöyle şimdi Seda ve Dilek nasıl tanıştınız? Nasıl bu işlere kalkıştınız diye tek tek soracağım. Önce Dilek'ten başlayalım. Belki yorulursan Programın belli bir aşamasında dinlenmek isteyebilirsin falan diye seninle yoğun bir şekilde başta sohbeti başlatmak istiyorum. Ee, şimdi Dilek e, sen neler yapıyordun permakültürden önce ve permakültürle nasıl tanıştın? Ee, ben aslında kimya mühendisiyim. Daha sonra işletme iktisade gittim ve tekstille uğraşırken evlenip yurt dışına gittim. Ve bebeğim oldu. Bebeğim olduktan iki ay sonra da bel fıtığı sebebiyle sol bacağım tutmaz oldu. Of bayağı evet. sıkıntı hem bebek hem o hastalık zor. Evet ve bunun akabinde e, ameliyat olmak zorunda kaldım. İşte bebeği taşıyamamak e, bazı bir sürü şeyler de olunca Türkiye'ye kesin dönüş yapmak zorunda kaldık. E, bizim bebek emmeyi reddetti. Ben kendimi tamamen ona programlamıştım. Hiç biberon bile almamıştım evde. Ee, hazırlamamışım yani bir tür, her şeyim tamam zannediyordum. Bir baktım eksiklerimin içerisinde bir biberon var ve bebek de emmiyor. Eyvah. Ve mama vermek zorunda kaldım. Ee, mamaların işte mamanın içerisinde soylestini var. Ve GDO'ların tam tavan yaptığı Türkiye'deki en çok tartışmaların sürdüğü Aman işte yemeyin aman yapmayın şu şöyle mi bu böyle mi falan dendiği bir dönemdi. Ee, İngiltere'de Cambridge'de yaşadım. Orada da üniversiteye yakın olduğum için toplantılara katılıyordum. Nedir ne değildir onunla ilgili bilgilerim vardı. Ve ben GDO'larla o noktada çizdirdim ve çocuğu nasıl doğru beslerime doğru gitmeye çalıştım. Ee, i̇lk adımım slow food fikir sahibi damaklar hmm. oldu. Evet. Oradaki yazışmaların içerisinden de permakültürle tanıştım. Ee, bitkilere sen çok meraklısın. Bizim böyle bir grubumuz var dedi. Bir arkadaşımız. Ama kim şu anda hatırlamıyorum. Hatırladıklarım da ben değilim diyorlar. <gülüyor> Belki bu yayını dinleyen biri e, hatırlatacak kendimi şimdi sana diye umuyoruz. İnşallah. <gülüyor> ee, ve oradaki yazışmalardan iletişim grubuna dahil oldum. Ee, tam o sıralarda Bill Türkiye'ye gelip bir kurs verdi. Parmakültür tasarım. Kursu. Evet, makine mühendisleri odasında mıydı? Mimarlı, yani, mimarlı odasında. mıydı? Evet, ben de hatırladım. Evet. Ee, ve o kursu kaçırdım. Çünkü uzun süreli olarak oturamıyordum. Ee, Valsayla bir yerden bir yere rahat gidemiyordum. 12 gün boyunca e, katılmam mümkün olmayacaktı. Ama aklım kalarak, böyle içim ah ederek bir şekilde kaçırdım. Onun hemen akabinde Deniz Üçok Arman biz permobilis diye bir çalışma yapmak istiyoruz. Bu konuyla ilgilenen ve şehirde permakültür yapmak isteyen arkadaşlar katılabilirler. Benim evimde bir toplantı yapacağım dedi. tasarım sertifikası kursu zorunluluğu var mıdır diye sordum. Hayır yok. Herkes gelebilir. Kim ilgileniyorsa gelsin dedi. Ve böylelikle ilk bir böyle 6-8 kişi civarında Denizli'de toplandık. Permobilis o gün doğdu. Evet. Nur Topu gibi. Şimdi Sedaya sormak istiyorum ben. Sedayı ben kıyabında değil direkt tanıyorum yani sanırım bir yılı geçti. Aslında biz de seninle evet. blog vasıtasıyla tanışıyoruz. Sen evet. fırtına kuşunu yazıyorsun aynı zamanda. Aslında değil mi? yazamıyorum valla yani şu anda bayağı internetle ve elektrikle de biraz mesafeli yaşadığım için güncellenemiyor epeydir. Ama fırtına kuşuna eski programları koymakta idim eskiden doğru. Ben de o dönemde e, ve sonrasında İngiltere'deyken ve Türkiye'deyken Belgesi'de diye bir blog yazıyordum. Hmm. Ve yorumlar vasıtasıyla böyle sanki yazışıyorduk diye hatırlıyorum. Olabilir. Ee, şöyle benim hafızam yoktur. 9 yaşından beri zaten. O yüzden <gülüyor> a, kusura bakma. <gülüyor> Yazışmış ve senli benli olmuş bile olabiliriz. Şimdiden e, yine senli benli olarak devam edeceğiz bundan sonra inşallah. Şimdi e, Seda'ya sormak istiyorum. Seda e, Ergazi. E, sen neler yaptın permakültür öncesi? Hayatımızı böyle hani milattan önce MÖ gibi P.Ö. yapıyoruz ve anlat bakalım PO neler oldu? Permakültür'den önce e, aslında ben de holding çıkışlıyım. Şey diyeyim, ben aslında yaşamıyormuşum falan evet. gibi bir cevap geliyor zannettim ama tamam. Holding çıkışlıyım. Hı? Yani hakikaten yaşamıyormuşum diyebilirim. Evet, akvaryumda kapalı bir şekilde e, bilgisayar önümde bir finansman uzmanı düşünün yani. Finans uzmanı. E, fakat işte dileğin bahsettiği Permobilist grubu ve Deniz çok Armağan arkadaşımızdı. Ve permakültür diye bir şey var dedi eşimle bana. Biz de böyle gerçekten hani siz bir de ben geçmiş olarak tırmanışçıyım. Tırmanış yapıyorum. Küçük çocuklara şimdi evet. öğretiyorsun tırmanmayı. Eğitim, eğitim veriyorum. E aynı zamanda... Anneleri duvara tırmanmasın diye onların enerjisini böyle harcıyorsunuz galiba. <gülüyor> Kesinlikle. İşte ve... Permobilist grubu, işte şu anda Dilek'in de bahsettiği gruba ben de sonradan permakültüre giriş kursuna gidip ardından dahil oldum. Ve biz aslında Dilek'le orada tanıştık. Evet. Ee, şimdi bu tam ne zaman olmuştu? Yani 2012 yılı 2012. benim. 2012. Evet. evet. Permakültürle tanışmam 2012 yılı. Bu işte bazılarının yeniden doğuş dediği zamanın Aynen. ürünü Aynen. olabilir bu işler. Hı hı. Ee, peki ben şimdi tekrar Dilek'e dönmek istiyorum. Bebek nasıl? Bebek 5 yaşında. Oh maşallah. Ee, yani benim permakültür hayatımda onunla birlikte böylelikle yaşları oturtmuş oluyoruz ne kadar süredir ilgileniyorsun dedikleri zaman işte bu kadar süredir Hı -hı. diye onu gösterebiliyorum Evet onun nasıl ilgisi bu konularda yardım ediyor mu sana? O çok seviyor. Çiçekleri çok seviyor. Büyüyünce ben şimdi onun anaokulunda takas yaptık. E, doğa ve çocuk dersi veriyorum. Hmm. E, haftada bir gün derslerine giriyorum. E, böylelikle ona da ücret ödemeden e, anaokullu yapmış oldum. Ne güzel. Bizim parasızlık üzerine de e, ilgimiz var. Pa, e, Farklı ekonomileri denemek evet, adına zaten. ekonomi, armağan ekonomisi. E, evet ve e, şimdi ben sormadım kız mı erkek mi diye bebeğe. Kız. Kız. Ne kız, olacaksın kız. dedikleri zaman doğa ve çocuk öğretmeni olacağım. <gülüyor> Güzelmiş, harika. Ve onlara geçen sene e, İlknur'la birlikte kompost atölyesi yaptık ve Solucan e, İlknur Urkun'la birlikte. Evet İlknur İlk da benim konuğum için... oldu. Ee, İlknur'u tanırlar bir dinleyicileri eğer hatırlayan varsa muhakkak hatırlar. Ee, arılarla ilgili harika bir program yapmıştık İlknur'da. O bizim hem kompost anamız hem arı kraliçemiz çünkü evet. ve e, solucan kompostu yaptık onunla birlikte ve ben e, bir grup solucanı eve getirdim okulda çocuklara götürmek ve orada bir kompost başlatmak üzere e, benimki onlara okula gitmesine razı olmadı evcil hayvan olarak hmm. evde kalmalarını istedi. <gülüyor> Hızla ee, ürüyorlar Allah'tan galiba değil mi? De <gülüyor> Üremiyorlar. yemeğini vermemiz lazım anne. Toprakları ıslak mı anne? Devamlı olarak onlarla ilgilendi. Hakikaten evcil hayvan olarak belledi. Uzun bir süre biz onları böyle küçük bir kasenin içerisinde kompost yapmaya devam ettik. Ancak ben bir hata yaptım. Sıcak ortamdan soğuk ortama çıkarttım. Bahar geldi havalar güzelleşti diye düşünerek. Ama sevmiyormuş solucanlar. Çok Bunu öğrenmiş. E ne oldu sonra? E, kaybettik içinde yok oldular... Yeniden bu bahar bu sefer kışın başlatmayalım da yine baharda başlatalım ve dışarıda başlatalım istedim. Evet. Şimdi Şöyle e, ama... ayın 5'inde 5 beş Nisan'da İknur'la bir atölye daha yapacağız. Onun arkasından biz bir daha başlıyoruz. Yeni solucanlarınız birlikte. olacak. <gülüyor> e, çok güzel. E, bu e, aklıma şey geldi. Ev hayvanları, kedi, köpek tabii solucan da dahil bence. E, onlar insana ve çocuklara ölümü e, anlatmaya da yarıyorlar. Çünkü Onların ömrü bizden daha kısa oluyor çoğunlukla hani dev bir kaplumbağa karga falan beslemiyorsak. Ve onların yaşam ölüm yaşam çemberini gördükçe daha kutuplaştırmadan hayatı sadece hayata tapıp işte ölümden kaçmadan belki yaşamayı öğreniyoruz diye bir akıllı kişi bana söylemişti eskiden. Peki o zaman şimdi permakültür permakültür deyip duruyoruz aslında. ...bazı dinleyenler... ...demişlerdir ki... Yani ...ben bunu hiç duymadım ve nedir bu? Çok uzatmadan, çok teknik olmadan... ...sen kendin için... ...permakültür nedir bize özetler misin Dilek? Yani çok teknik olması şart değil. Çünkü onu bulurlar internetten zaten. Aynen. Permakültürün çok böyle... E, ...klasik kocaman bir cümlesi var ama bana... E, ...mesleğimi, kimya mühendisliğini hatırlatıyor. Kimya formülü gibi geliyor ve onu söylememeye çalışıyorum. Benim için permakültür... Bir insanın yaşadığı çevreyle bütünlüğünü sağlayan bir sistemin kurulması demek. Ve o sistemi kurarken de doğaya herhangi bir şekilde zarar vermemek, o doğanın içerisinde bütünlüğü sağlayarak bunu yapmak demek. Kaynakları yine doğadan alıp e, sömürmeden kullanmak ve doğanın içerisine tekrar geri dönmek demek. Üç etik temeli var. O etik temellere saygılı olmak demek. Bunlar nedir? Doğayı korumak, insanı korumak. Ve elde ettiğiniz karı, elde ettiğiniz getiriyi sistemin içerisine tekrar geri döndürmek. Hmm. Evet, bu insanı koruma kısmı çoğu insana yabancı olabilir. Yani insan hep kendini koruyor zaten etrafı mahvediyor diye bakıyoruz ve birdenbire insanın hiç kayı alınmadığı, sadece şunun sadece bunun önemli olduğu bir dünyaya adım atmaya çalışıyor çoğumuz. O zaman da gene bir kutuplaşma oluyor ve bu sefer oradan çok Rahatsızlıklar doğuyor benim gözlemim. Yani insana da orada bir yer vermek aslında çok iyi. Yani zarar derken bu yemek içmekle olabilir. İşte kullandığın e, da bilmem evet. işte e, kimyasallarla olabilir falan. Yani insanın kendini de gözetmesi lazım. Ben istemiyorum doğa kurtulsun. ...çok sağlıklı olmuyor. Ya kendini e zaten, gözetmeden e, gözetemeyiz. Doğayı yok yani. ettiğiniz zaman insanı da... ...onun içerisinde yaşatmak mümkün değil. Çünkü insan onun içinden gelen bir varlık zaten. Evet, unutmuş gibi görünse de... ...biz e, hatırlıyoruz biraz ve... ...onu hatırlatmak istiyoruz. E, Seda'ya da sormak istiyorum ben. E, nedir sence permakültür? Senin için anlamı nedir? Ya benim için aslında doğadan ilham almak. E, ve... ...doğaya rağmen değil, doğayla birlikte var olmak. Ve bunu... Permakültür belli bir tasarım içerisinde, bir, bir kompozisyon içerisinde aslında. doğan örüntülerini, doğanın yaptığı şekilleri değil e, gözeterek ve insanı gözeterek. Aslında insanı gözetmekten kastımız burada kendimizi gözetmezsek, kendimize iyi bakmazsak başka kimseye iyi bakamayız. Evet yalan oluyor öyle evet, olunca. Kesinlikle. Kendin tükenip başkasını beslemek Zaten sakat bir şey aslında. Kesinlikle. Permakültür hani permanence. Kulturadan geliyor. Permanence kalıcı. Kultura aslında insan yerleşimleri. Yani bizim amacımız permakültürde kalıcı bir insan sistemi kurmak. Evet kültürü yaparken yani bu tabii entelektüel kültürden ziyade İyi. bir şey yetiştirmek, bir şeyi işlemek anlamında. Evet. evet bu iki sözcük yan yana gelince sanki orayı tüketip başka bir gezegene gitmeyecekmişsin gibi yaşamak. Değil mi? O bana öyle gelir. Evet, evet e, peki şimdi İstanbul Permakültür Kolektifi var. Böyle ismi çok bence havada asılı kalıyor ve çok hoş bir efekt yaratıyor. E, şimdi bir müziğimiz olsun. Bu müzik arasından sonra İstanbul Permakültür Kolektifi neden var oldu, nasıl var oldu ve neler yapıyorsunuz ona geleceğiz. Tamam. Ne dinleyeceğiz? Dilekten istememiştik onu yormamak için ama Seda'dan bir parça istemiştik senin söyleyeceğim sen söylemeyeceksin tabii şimdi bak Gökçe olsa o söylerdi müzik ama <gülüyor> e, neyse Gökçe'ye de bir gün konuk almayı hayal ha. ediyorum inşallah. Sedacığım ne seçtin parça olarak? Chris Cornell'den bir parça seçtim. Adı ne? Black Hole Sen. Dinliyoruz. In my indisposed, in disguises no one knows As the face lies the snake and the sun in my disgrace Boiling heat, summer stench, beneath the black disguise of steel Black like cold sun, won't you come? Wash away the rain. Black like cold sun, won't you come? Won't you come? Won't you come? Stop the call them down, steal the warm wind, tired friend. Times are gone for honest men, and sometimes far too long for snakes in my shoes. Walking sleep in my youth, I prayed to keep heaven and hell away. No one seems like. Black hole sun, won't you come? Wash away the rain, black hole sun, won't you come? Sun, won't you come and wash away? Açık Radyo'dayız. Bir programındayız. Stüdyodayız. Canlıyız. Telefonda bir konuğum. Karşımda başka bir konuğum. Ee, çok keyifliyim. Çok e, rahatım burada. E, açık Radyo iyi ki var falan deyiz. De <gülüyor> Yakında özel yayın başlıyor. E, dinleyici destek için. E, o zaman da burada olmayacağım ama hani e, binamızın yerinde yerler estiğini de gördüm. Biraz önce Harbiye tarafından yürüyerek geliyordum. E, bir Çürük diş sanki çekilmiş diş gibi orası boş duruyor Harbiye'deki yıllarca radyonun olduğu yer. Şimdi buraya gelince kıymeti iki kat arttı, beş kat arttı ve çok mutluyum kendim. Yani programcı olarak böyle şeyler söylemek istiyorum nedense. Evet şimdi Seda Ergazi ve Dilek Yalçın Demiralp soyadları konusu benim için biraz zor. Sohbetimize devam ediyoruz. Konumuz permakültür İstanbul Permakültür kolektifi diye bir yapı var. Dilek seni önce dinlemek istiyorum ben. Bu işe nasıl kalkıştınız? Hangi cesaretle? Nereden çıktı bu? Nasıl hayal ettiniz ve hayal ettiğinizin neresindesiniz? Bir gecede oldu bu iş. <gülüyor> Öncelikle <gülüyor> onu söyleyeyim. Çok enteresan bir şekilde oldu. Benim aynı yerde doğup büyüdüğüm ve birlikte okula gittiğim arkadaşım İpek Çankaya Halka Sanat Projesi diye bir yer kurmuş. E, telefonla ikimiz konuşurken işte ne yapıyorsun, ne ediyorsun derken o Halka Sanat Projesi'nden bahsetti. Ben de e, Kültür'den bahsettim. Tasarım sertifikası kursuna katılmıştım. Ve işte neler yaptık, neler yapıyoruz, nasıl bahçe yaptık İstanbul'da, permobilist çalışmaları nasıl gidiyor falan onları anlattım. E, Bunlar çok güzel şeyler ve bizim yapmak istediğimiz şeyler niye bunları bizimle birlikte yapmıyorsunuz böyle bir çalışmaya girsek eğitimler olsa işte permakültürle ilgili şeyler yapsak takaslar yapsak armağan ekonomisini anlatsak armağan ekonomisiyle birlikte çalışmalar yapsak nasıl olur dedi. Seda ile ben de uzun süredir bunu zaten konuşuyorduk çünkü Çanakkale'deki arkadaşlarımız ve Ankara'daki arkadaşlarımız çeşitli etkinlikler düzenliyorlardı. Ve orada e, çeşitli konuşmacıları ağırlıyorlardı konuyla ilgili olarak ya da eğitimler veriyorlardı. Biz niye bunu İstanbul'da yapmıyoruz? en İstanbul çok tüketen şehirlerden bir tanesi ve burada ihtiyaç var. Hem eğitimi almış olan insanların ihtiyacı var eğitimine katkı yapmak amacıyla, onu beslemek ve daha fazlalaştırmak amacıyla. Hem de e, hiç bilmeyenlerin ihtiyacı var böyle bir şeyi öğrenmek adına şehirlerde neler yapılabilir bunu görmek adına. Evlerde her gün çöpler üretiyoruz, atıyoruz. Ee, onları tekrar toprağa dönüştürsek, işte saksımıza nereden toprak alacağız deyip gidip çok ulusun şirketleri besliyoruz. Ama o attığımız çöpten toprak yapmak mümkün. Bunu saksılarımızda kullanmak mümkün. Ee, niye biz bunları yapmıyoruz diye işte düşünüyorduk. Ee, evet. İpek'in böyle bir şeye e, hadi demesiyle birlikte ben çok sevindim. Ama aynı akşam... Seda kendi tarafını anlatınca şimdi göreceksiniz. Seda da konuşmuş ve o da bir başka yerle aynı şekilde konuşmuş. Sabah ikimiz birden birbirimizi Skype üzerinden konuşmaya başladık ve ben benim tarafımı anlattım. O kendi tarafını anlattı. A diye kala kaldık. E ne olacak şimdi iki yer birden var ne yapacağız dedik. E birbirinde birbirinde yaparız nasıl olsa diye düşündük. O sırada Filiz Sedada kalıyordu. Filisterek arkadaşımız. Hı -hı. Yaparsınız yaparsınız dedi. Bizi gaza getirdi. <gülüyor> ve biz bir noktasından başladık. İlk önce permakültürünün nedirri anlatmak istedik ki bilmeyenler de öğrensinler ve hep birlikte yola devam edelim. Onun ardından e, Sinek 8'i İrem'i konuk evet, ettik. Evet o da konuğum oldu bir programında. Ve e, onunla birlikte onun neler yaptığını nasıl yola çıktığını dinledik. Kitaplarını e, gördük ve zaten biliyorduk, biz okumuştuk. Ve e, diğer katılımcı arkadaşlarımıza da anlattık. Anlattı İrem daha doğrusu. Onun ardından e, ilk Nur'la kompost gerçekleştirdik. Onun ardından sağ olsun Ulay Derneği'nden Oya Ayman geldi ve tohum projelerini anlattı. Tohumlara özgürlük filmini seyrettik bunun akabinde. E, Debra geldi. Debra bize, Debra Roberts Doğal Aracılık Atölyesi yaptık onunla birlikte arıları anlattı. Derken derken biz bu yola çıkmış olduk. Evet, Yelken aç dolu dizgin Gidiyoruz inşallah. <gülüyor> dolu dizgin yelkenler fora hangi terimi istersek böyle gidiyorsunuz çok güzel. Şimdi İstanbul'da yayınlanan bir radyoda program yapıyoruz aslında İstanbul'un her yerinden de güzel çekmeyebiliyor ama internet üzerinden de dinleyenler çok. Araba radyoları iyi çekiyor, <gülüyor> açık radyoyu. E, bu arada da internet üzerinden bambaşka şehirlerden ve bir sürü ülkeden hatta e, dinleyicilerimiz var. E, dolayısıyla bu İstanbul Permakültür Kolektifini ilk kez duyanlar e, muhakkak sizin yakanıza yapışacaklar. <gülüyor> Sizi bulup bir şekilde sizden e, bir şeyler öğrenmeye ya da e, sizinle kendi becerilerini ve Birikimlerini paylaşmaya gelecekler diye ben umuyorum. Şimdi Seda'ya sormak istiyorum. Seda sen bu işle o kendi tarafını bize anlatır mısın? Nasıl bir dönüşüm oldu? Nasıl bir dinamiği oldu senin için? Ya, i̇şten ayrılmıştım zaten. Ve Permobilist'te bir şekilde çalışıyordum. İşte tasarım sertifikasını almıştım. E, Perma Blitz'i de biraz açar mısın Biraz Perma açayım evet e, şehirde permakültür aslında bir dediğimiz şey de Almancadan geliyormuş e, Bir gün içerisinde organize olup bir bahçeye gidip permakültür tasarımı öncesinde yapılıp Orada grup halinde e, permakültürle o kişinin e, evinin bahçesi balkonu çatı bahçesi olabilir Bunu permakültür tasarımıyla dönüştürüyoruz bunu kullanabileceği kişinin verimli bir şekilde e, bir bahçe yaratıyoruz. Evet yani az laf çok iş gibi bir şey. Aynen. aynen. <gülüyor> Lafla Dilek'te peynir de... gemisi yürümüyor ve evet. insanlar uygulama evet. görmek evet. istiyorlar. Dilek ona. de çok güzel bahçeler imza attı. Ben de bazı bahçelerde tasarımcılık ve yardımcı oldum. E, bu şekilde oradan da... E, İstanbul Permakültür Kolektifi doğmadan önce ama hep kafamda işte Çanakkale, Ankara yapıyor. Biz neden bir buluşmalar yapmıyoruz ve neden bu şehirde yaşayan insanın sorununu kendimden biliyorum. Yani sonuçta ben doğma büyüme İstanbulluyum. Burada yaşadım. İşte o doğa sporları uğraştım ama hep doğanın hani bu tarafında değil de başka tarafındaydım. Bir an bir... Uyanış diyeyim aslında. Böyle e, giriş kursunda Mustafa Hoca'nın bir lafı vardı. İşte Mustafa kendi... Bakır, bakır Onu da soyadını hatırladım. Türkiye Permeküt <gülüyor> Araştırma Enstitüsü e, kurucusu aynı zamanda bizim de enstitüden hocamız. E, Kendinize çelişmeyin dedi. Gerçekten düşündüm sonra. Hani bir Denizcilik şirketinde, büyük bir şirkette çalışıyordum ve hani yaptığım iş çok etik gelmiyordu bana zaten. Ve oradan ayrıldıktan sonra nefes aldığımı hissettim ve kendimi bu işlere kanalize etmek istedim. Ama tonuçta para da kazanmam gerekiyordu. Ya dedim artık şirketlerde çalışmak zorunda değilim. E, bir part time iş yaparım ve e, bir yandan da istediğim şeyle uğraşıp e, kendime ve... Şehre yararlı bir şeyler yaparım diye düşünmüştüm Dili'ye de soracağım ama Senin de bir eşin var, var Ve o nasıl bakıyor diye bunu Onu da katalım işin içine katalım. Çünkü bir evin bir üyesi Ailenin üyesi ben bunu yapmayacağım Şunu yapacağım falan dediğini <gülüyor> Diğeri de ister istemez etkileniyor tabii Zaten biz beraber permakültüre giriş kursuna gitmiştik Yok, Ben işi bırakma kısmından söz ediyorum şu an, <gülüyor> e, ya, O şu an e, bir mimar kendisi Aynı zamanda permakültür tasarım sertifikası da aldı ama şu anda o bir normal bir işte çalışıyor. Evet. evet ama yani çok destekliyor. Hale... Evde evet. biz şimdi işte bahsetti bir sürü atölye yaptığımızda ya Dilek. O atölyelere kendimiz de tabii oradayız ve katılıyoruz. Biz de öğreniyoruz aynı zamanda. Evde salonumuzun ortası tam bir üretim merkezi aslında. Ve o daha da çok yani benden daha çalışkan olduğunu o konularda söyleyebilirim. Yani işte... Ekmek yapma, ondan sonra sirke yapma, ee, şarap üretti Oo, çok <gülüyor> evin güzel. içinde. Girişim çok kuvvetli. çok ilgili ve çok başarılı kesinlikle. Evet mayalar yapıyor işte kompost, iki çeşit kompost yapıyoruz bir şekilde şehirde. Yani... Niye iki çeşit? Yetmiyor atıklarımızı işte bir tane solucan kompostu yapıyoruz mesela hı hı. Ee, ve bu solucanlar bu bildiğiniz güzel bir toprağa dönüştürüyorlar hı hı. Bir, bir de e, bokashi dediğimiz yeni öğrendiğimiz bir kompost çeşidi var o da kolay yoldan meyveleri sebzeleri çürütme. Hızlı bir şekilde dönüştürüyor toprağı. EM kullanıyoruz. EM, Kendimiz yaptık onu da. Satın Etkin almak yerine. Etkin mikroorganizmalar EME'nin açılımı. Evet. Hı -hı. E i̇şte sebzemizi donduruyoruz. Domatesimizi yapıyoruz. Evde e eşimin yardımı olmasaydı bu tabii ki tek başına çok zordu ama... Kendi atölyemizi yapıyoruz. Onlardan öğrendiğim her şeyi evde ben kendim de deniyorum ve elimden geldiğince uygulamaya çalışıyoruz. Evet, özü sözü bir olmak diye bir şeydir bu ve çok keyifli. Yani herhangi parayla satın alınan bir şeyin verdiği keyifli, katlayan, yani çok çok üstünde olan bir şey. E Dile'ye de sormak istiyorum. Senin eşin ne yapıyor? Bu konuda birlikte misiniz? Ayrı şeylerden mi keyif alıyor? Ne yapıyorsunuz? Benim eşim zaten köy çocuğu. Ee, İlkokulu bitirinceye kadar köyün içinde kalmış ve oradaki yaşamı, oradaki hayatı biliyor. Ondan sonra eğitim hayatıyla birlikte köyden çıkmış ama e, hala kayınvaldem, kayınpederim oradalar ve çiftçilikle uğraşıyorlar. Ne taraftalar? Çanakkale'de. Yani güzel. Şimdi bize yakın oldu. Evet, biz de oraya gittiğimiz için. Ee, evet. Ve e, yani bir şekilde bir ayağımız zaten bizim köyde. Dolayısıyla yapılan şeyler çok yabancı gelmiyor eşime ve zaten onun bana ben, ben de tam tersi şehir çocuğuyum bu arada doğma büyüme ve e, üç kuşak ailem hep şehirde. Dolayısıyla ilk başlarda biz e, yeni evlendiğimiz zamanlarda o beni teşvik etmeye çalışıyordu. Ben hayır diyordum gayet şehirli bir şekilde takılıyordum. Ama şimdi ben onun tarafına dönmüş oldum. Tam tersi ben şimdi onu zorluyorum. <gülüyor> ya yani ben dediğimde dinlemiyordun şimdi sen niye bunu bana yaptırmaya çalışıyorsun diyebiliyor zaman zaman. Evet. Ve e, Ama biz de hani şehirde olmamıza rağmen evde her zaman kendi yorduğumuzu kendimiz yapıyorduk. E, benim çocukluğumda beni o şekilde büyüttü ailem. <gülüyor> e, sağlıklı yemek konusunda dikkat ediyorduk ve bu konularda eşim de gayet dikkatli gayet e, birbirimizi anlayarak gidiyoruz. Bu çok iyi. Yani hiç mesela maydanozla dereotunu ayıramayan e, çok insan var. <gülüyor> yani benim babam öyleydi mesela. Hani evet. Maydanoz al dediğin zaman hangisi maydanozdu hangisi <gülüyor> dereotuydu. E, böylesine şehirli olduğun zaman geri dönüş biraz zor ama e, evet eskiden hatırlananlar. Hızım, e, hmm. Şirkette bir arkadaşım vardı. E, ben üretim müdürlüğü yapıyordum. O planlama müdürü olarak çalışıyordu. Ve endüstri mühendisliğini dereceyle bitirmiş. E, patlıcanı ağaçta yetişiyor zannediyordu. Ben bunu ilk başta şaka zannetmiştim. Ama hakikaten <gülüyor> baktım ki çocuk gayet ciddi. Hakikaten bilmiyor. <gülüyor> Patlıcan ağacı. Güzelmiş. E, şey e, sütün Çocuğumun bu şekilde yetişmesini istemiyorum. Yani benim çocuğum e, neyin nerede yetiştiğini bilmeli, nasıl yetiştiğini bilmeli, doğayı görmeli, tanımalı, içindeki varlıklarıyla birlikte tanımalı. Evet, e, sütün kutudan çıktığına inanıyor bir sürü çocuk Avrupa'da. Tabii. Yani inekle süt bağlantısı bile artık yavaş yavaş kaybolmakta. Çocuklara yani... balık resmi çizin demişler, balık kroket resmi çizmiş Oo. çocuklar. Evet, bunları da toplamak lazım. Bunlar da çok aslında şaşırtıcı. Ben de bir arkadaşıma işte domates çekirdeklerini biber çekirdeklerini işte ayırmak falan demiştim. Şey, onların çekirdekten mi çıkıyor falan diye böyle <gülüyor> şaşırmıştık ki biz ilkokulda hepimiz işte fasulyeyi pamuğa koymuş insanlarız yani bir şekilde bir şeyi suya ve toprağa ya da pamuğa koyunca onun aynısı çıkabilir diye biliyoruz zannediyordum. Şu anda yani. an anaokulunda çocuklarla birlikte ilk öğrendiğimiz şey tohum toprağa düşüyor. Sonra hatta böyle ellerimizle e, büyüyor, büyüyor diye bir hareketimiz de var. Sonra yaprak çıkarıyor diye bir hareketimiz var. Ve onunla birlikte çocuklar ilk onu öğreniyorlar. Onun arkasından e, bu yaz e, okulun, e, iki okula gidiyorum şu anda aynı yere bağlı olan bir tanesi Florya'da, bir tanesi Halkalı'da. Halkalı'daki okulda domates patlıcan biber yetiştirmişler bahçede benden önce hmm. ve onların tam söküm zamanına denk geldi. Ben bir patlıcanı köküyle birlikte aldığım gibi okullarda gezdirmeye başladım. <gülüyor> Çocuklara bütün işte kökü, gövdesi, yaprağı, çiçeği, meyvesi hepsini göstermiş olduk böylece. Evet, en güzel öğrenmedi. Böyle oluyor. Kağıt üzerinde ezberleyerek pek bir yere gidilmiyor. Ee, çok güzel. Şimdi e, Sedacığım sen e, İstanbul Permakültür kolektifinin e, bir listesi falan var senin önünde. Dilek biraz söz etti ama o kadar çok şey var ki programda. Biraz onları özetler misin bize? Ee, en son Steve ile birlikteydiniz galiba. Evet. O bizim permakültür hocamız. 2009 Mart ayında Yunus Emre çiftliğinde yapılan bir kurs vardı. Benim şu anki komşularım da hepimiz onun öğrencileriyiz. Sizden sonra da İstanbul'dan bizim o tarafa geldi. İşte Çanakkale'de bir sunum yaptı ve bizim komşuda kaldılar. Şile ve onu görme fırsatımız oldu. Şimdi bu son etkinlik gibi bir şey galiba mı? Hmm. Daha sonra bir şey daha dün, oldu mu? Dün şey oldu. Pratik Ev Permakültürü Enstitü'nün müfredatında olan Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü desteği bizim de iş bir Pratik Ev Permakültürü kursumuz oldu. Dün Senem Tüfekçioğlu ile beraber. Hmm. E, o da tamamen şehre yönelik e, evinizde neler yapabileceğiniz, evinizin tasarımıyla, işte evinizin içinde permakültüre dair neler yapabileceğinizle ilgili iki günlük bir kurs aslında hem permakültürün anlatıldığı ne olduğuna dair hem de içinde uygulamaların ve tariflerin de verildiği kendini yetebilmeyi sağlayacak küçük kompakt bir kurs hazırlamış hazırlamışsın. Ee, çok güzel. Ee, Peki, yani bu tip bilgiler Hı -hı. internete de koyuyor musunuz bir web siteniz var mı? Şimdi aslında ya da blog öyle şeyler. Alan oluyor. adını aldık. Blogumuz var. Permistblogspot.com'da. ist. Permist. evet. Perm Birleşik yazılıyor. yazılıyor. Evet. E, Blogspot.com'da. Bütün atölyelerimizin e, şeylerini yazmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince Facebook sayfamız var. Hı -hı. İstanbul Permakültür Kolektifi diye. Bütün atölyemizde yapılan fotoğraflar. Hani işte yaptığımız şeyleri fotoğraflıyoruz. E, ne kadar tabii hani şehirde yaşıyoruz. Şehirle ilgili şeyler yaptık ama hani e, daha büyük eğitimlerimiz de oldu. Hani permakültüre giriş eğitimi sadece şehirde kapsamıyor. Evet. İşte Jillian Hovey geldi. İşte Steve Reed yine şehirle ilgili anlattı. Ama hani e, doğal arıcılık oldu. Bunların hani insanlar hani permakültürü sadece böyle şehir ölçeğinde zannetmesinler. Permakültür hani sıfır noktası insandan başlayıp işte ev, bahçe, balkon e, arazi çiftlik ölçeğine kadar büyüyebiliyor. Hı hı. Yani permakültür uygulamasını e, bütün ölçeklerde e, bu genel etikleri taşıyarak e, yapabilme şansımız var. O yüzden kurslarımızda sadece tamamen şehre yönelikler de var. Ama e, daha büyük e, düşündüğümüz kurslar da oluyor. Şimdi hatta olmaya da devam edecek. Hmm, i̇şte örneğin mesela permakültüre yönelik işte 6 Nisan'da bir gri su Atölyemiz Hı. olacak Emre Rona'yla. Gri suyu da açalım. Yani yıkandığımız sular, bulaşık yıkadığımız sular. Aynen. E, şimdi biz kuru tuvalet kullanıyoruz bazılarımız. Hı -hı. Hem şehirde bile yapanlarımız oldu. Hı -hı. E, ama çoğu insan e, ona siyah su diyorlar değil Hı -hı. mi? O çoğu Hı -hı. insanın kullandığı tuvaletin sifonunu çektiğimiz Sifon. zaman evet. giden şeyler. Gri su, e, duş suyumuz, Hı -hı. elimizi yıkadığımız su. E, en ufak örnek verebilirim. İşte mesela meyvenizi, sebzenizi yıkıyorsunuz. Alta bir tas koyun. O tasla biriksin. Sonra onunla çiçeklerinizi sulayın. Evet, hani, pırıl pırıl ufak, suyu e, kanalizasyonda göndermemiş aynen, olmakla aynen. ilgili bir şey. Hani, e, işte daha sonra e, Dilek Oven e, soyadını unuttum ama. E, Oven'un soyadı birazcık karışık. Hı -hı. Ben de telaffuz etmekte zorlanıyorum. E, mesela onunla bir holistic management dediğimiz bu bütünsel permakültür yaklaşımı. içine hayvan sistemlerinin de alındığı iki günlük bir kursumuz olacak. Hı -hı. Sonra earthwork Earthwork dediğimiz işte toprak bu yapılarla ilgili bir, bir günlük kursumuz olacak. Ee, onun dışında su, su har yani water harvesting dediğimiz su toplama üzerine. Hı hı. Ee, bunları da hem şehir ölçeğinde hem büyük ölçekte nasıl yapabileceğimizi permakültürcü arkadaşımızdan öğreneceğiz mesela. Evet şimdi çoğu İngilizce terimleri Türkçeleştiriyoruz. Permakültür I için çok uğraşıldı benim de hatırladığım evet. permakültür bir listesinde işte Türkçeleştirelim kalıcı kültür mü desek filan falan hı hı. ama bazı şeylerde zorlamakla olmuyor. Hı. Sonuç olarak permakültür permakültür olarak evet, galiba insanlar kaldı. İnsanlar kelimeden korkmasınlar gerçekten içeriği çok güzel ve bir, güzel bir sistematiğe oturtulmuş bir şekilde sürdürülebilirliği kendimize yatabilirliği ciddi anlamda çünkü bu sistem şunu söylüyor bir sistem kuruyorsunuz Ömrü boyunca kendini yetebiliyor. Sonra yok olduktan sonra kendini yeniden yarattı. ...için enerjiyi de... ...o sistem içerisinde döndürmüş oluyorsunuz. Yani öyle bir sistem kuruyorsunuz ki... E, ...hepsi bütün bir şekilde... E, ...kendini var ediyor. Evet. Bizim şu anki yaşadığımız... ...sistemde e, halkalar... ...hep açık. Aynen. Yani bir yerden... ...bir girdi oluyor, onu kullanıyoruz... ...ve gittiği yer bambaşka. Bir yer. Yani topraktan... ...aldığımızı toprağa versek zaten... ...toprağın başka bir şeye ihtiyacı olmayacak. Ama toprağın canını okuyup, onun canını... ...emip, e, sömürüp... ...sonra da mesela atıklarımızı suyla denizlere göllere atıyoruz falan yani aslında insan oğlu çıldırmış yani benim özetleyebileceğim durumu bu Bu çılgınlığın içinde aklını başına toplayıp da işte permakültür olsun ee, belki de tamamen yerel olan eski bilgi de var yani çünkü permakültür hani 80'li yıllarda işte e, Avustralyalı bir takım insanların e, tekrar hatırladığı bilgiler e, fakat e, bize böyle oluyor genelde biz kendi bildiklerimizi unutuyoruz Anadolu'da e, ithal ediyoruz dışarıdan geliyor ...ve Aa işte bu varmış deyip birden sevinip ona tutunuyoruz. Bu da güzel yani kötü bir şey yok. Aslında ikalat demeyelim hı. Melda çünkü hı. şöyle bir şey var. Yani sonuçta Bill Mollis'ın bir sistem kurmayı getirmiş. Evet hani herkesin bildiği yöntemler ve kullandığı yöntemler var. Hı hı. O da bunları inkar etmiyor ve yeniden icat ettim de demiyor... Ama e, onun var ettiği şey e, sistemi oluşturmak, sistemi kurmak, bunların gözlemini yapmak ve bunu bir, belli bir e, metodolojiye oturtup sistemi meydana çıkarmak, oluşturmak. Evet fakat işte bizim sanayi öncesi atıklarımız toprağa zaten karışıp toprak oluyordu. Şimdi bizim köyde veyahut da başka köylerde gene toprağa atıyorlar atıkları. Fakat orada kalıyor onlar ve derelere karışıp oradan barajlara doluyor falan plastik torbalar falan. Yani aslında yurt dışında gelişmiş endüstrileşmiş ülkeler bir takım yeni hayat tarzları benimseyip onları bize yolladılar yani ithalattan kar şeyim e, kastim bu e, Hı -hı. biz onlar gibi olmaya öykündük ve sonra sonuçları da başa çıkamaz olduk. Şimdi o ülkeler temiz pırıl pırıl ve şahane gibi algılanıyor fakat biz başa çıkamadığımız için bizimkiler ortada kaldı. Aslında yani onlar da öyle değiller. Çöpleri bakterilere gönderiyorlar. Evet evet öyle gözüküyorlar. Nükleer atıklarını gömmeye çalışıyorlar başka ülkelere. İşte insani yardım adı altında Alman tıbbi atıkları işte Arnavutluğa gitti falan. Yani inanılmaz bir şey var ortamda. İşte ülkeler, e, petrol bitmeyecek gibi davrandıkları için ee, hmm. bu şekilde davranmaya devam ediyorlar. Evet. Yani bütün bunlar sonuçta e, niye söyledim öyle hani bize ithal geldi diye e, bir programının konusu olan iç dünyayla ilgili de Böyle oldu yani tasavvuf olan işte Anadolu tasavvufun beşiği diyebileceğimiz bir yerde biz işte yoga ile meditasyonu filan dışarıdan öğrenmeye başladık yani burada kötülük yok bu çok doğal bir süreç uh -huh. sanırım batının analitik zihnin ağırlıklı dünyası öyle bir krize girdi ki Doğudan ithal etti o da. Yani bütün bu bilgeliği falan. Bir şekilde dünya üzerinde bir dönüşüm oluyor. Ee, evet, biz de kesinlikle. bunu izliyoruz, parçası oluyoruz. Ben evet. burada hemen bir kitap önerebilir miyim? Tabii, tabii. E eşittir m diye bir kitap var. Ee, orada bilim dünyasında çok böyle saygı değer bulduğumuz e, bilim adamlarının projelerini aslında nerelerden ne şekilde alıp ortaya çıkarttıklarına dair çok güzel ipuçları var. Çok hoş. Bunu hmm. ben de okuyacağım. Dinleyenler de merak ederlerse onlara da söylemiş olduk. Çok teşekkür ederim. Bir müziğe daha sıra geldi gibi sanki. Tamam. Şimdi Seda'ya gene soracağım. Ne çalıyoruz Seda? <gülüyor> Eddie Vedder çalıyoruz. Society. O da bir sistemi karşısında duran bir şarkı. O yüzden beğendiğim için getirdim. Evet. Bakalım nasıl bir şarkı? Ben de bilmiyorum. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, it's a mystery to me. We have agreed, with which we have agreed. And you think you have to want more than you. Till you have it all, you won't be free Society, you're crazy breed I hope you're not lonely without me When you want more than you have, you think you need When you think more than you want Your thoughts begin to bleed I think I need to find a bigger place Cause when you have more than you think You need more space Society You're crazy breathe. I hope you're not lonely Without me Society Crazy and deep I hope you're not lonely Without me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 You're not lonely Without me 94.9 Açık Radyo'dayız, bir programındayız. Radyosunu şimdi açanlar olmuşsa İstanbul Permakültür Kolektifinden e, Dilek ve sedayla ile Sohbetimizi sürdürüyoruz Soyadlarını da söyleyeceğim Yalçın Demiralp Dilek'in soyadı Benim öğrenmem imkansız olduğu için Elimin içine yazdım Oradan <gülüyor> okuyorum e, Seda'yı tanıyorum Seda Ergazi e, Şimdi bize anlattılar Kendileri nasıl bu işle e, tanışmışlar Daha önce neler yapmışlar e, Ve İstanbul Permakültür Kolektifi de Baya böyle heyecanlı işler yapıyor Bir sürü atölyeler çalışmalar e, Şimdi Hayal ettiğinizle e, neredesiniz onu sorayım. Yani hayal ettiğiniz e, bir nihai ürün var mı? <gülüyor> yani bu İstanbul Permakültür Kolektifi dediğiniz şeyin mesela beş yıl sonrası on yıl sonrası bunlar üzerine düşündünüz mü hiç Seda? Ben hayal ettiğimden biraz daha fazla oldu açıkçası. <gülüyor> Çünkü e, şirkette bilgisayar başında çalışırken şu an 2014'teyiz ki bahsettiğim şey iki sene den önce. önce yani çok hızlı bir şekilde her şey gelişti ve güzel desteklerle dostlarımızın desteğiyle işte dileğin dilekle beraber yakaladığımız uyum da sayesinde. Bir şey ortaya çıkardı, Bir bebek doğdu ve çok güzel bir durumda şu anda. Benim için hakikaten ben çok mutluyum. Kendi yani adıma. Beklediğinizden çok daha benim güzel için, serpildi, gelişti. Benim için öyle oldu. Evet, Hı. çok güzel serpildi. Arkadaşlarımız çok destek verdi. İşte Enstitü Mustafa Bakır hocamız da destek verdi. Ve... Ben açıkçası e, bir anda işte bir gün bir e, hafta içi bir e, buluşma düzenlemiştik. İşte biliyorlar e, Üraz ve Eren e, Kızıltepe Permakültür Çiftliği'ni anlatmışlardı. Bir anda böyle hafta içi ve insanlar böyle kapıdan girdikçe... ...ben böyle Allah Allah Allah Allah diye böyle heyecan ...her atölyede aynı heyecanımı da evet. e, koruyorum ve böyle insanların buna gösterm ilgi göstermesi. Çünkü şehirde işte... E, ...panik yapma, örgütlen, hani e, bir araya gelmesi, bu topluluğun oluşması çok hoşuma gidiyor. Çünkü insanlar kursta sadece öyle kurs bitiyor ve dağılıyorlar değil... Arkadaşlıklarını sürdürüyorlar Bize destek yapmaya devam ediyorlar evet, Bu şekilde bir şey bu çünkü. Gerçek bir şey evet, evet, evet. Çünkü hayati bir şey aynı zamanda da hı hı. E, Birbirimize herkes, ihtiyacımız var Herkes e, aslında doğayla doğasıyla uyum içinde olmanın özlemini yaşıyor e, Dışarıda şekillenmiş olan neyse ondan biraz hoşnutsuz e, Ve onu dönüştürmeye çalışıyor Yani onu yok etmek hem mümkün değil şu anki e, durumda Hem de yok etmek gerekmiyor Yani yok etmek değil yapmak üzerine Siz e, Dilek sen ne diyorsun? E, daha neler yapacaksınız? E, biraz bize önümüzdeki aylar ve e, yıllardan söz eder misin? Dilek. Kültür nedir anlattığımızda <gülüyor> karşımızda bulduğumuz kitle 15 kişiydi. Evet. Şu anda 1963 tane takipçimiz var sayfamızdan. Ve etkinliklerimize en az 30 kişi katılıyor. Artık e, bulunduğumuz yere sığamamaya falan başladık. Bunlar bizi mutlu eden şeyler. Çünkü aynı yolda yürüdüğümüz insanların sayısı artıyor. Ve biz aynı yolda yürümüş olmaktan çok mutluyuz. Ee, şimdi sizinle konuşurken arkadaşlarımızdan mesajlar geldi. Evet Sayfadan, istersen söz et onlardan da. E, İstanbul Termakültür Kolektisi'nin Facebook üzerindeki sayfasından Ece Boran Engin Ariskut, dinliyoruz demiş gülme işareti koymuş yanına. Ve e, bana özel bana Seda'ya özel mesaj göndermiş Devrim Nasipoğlu. Güzel Melda bir programını dinliyorum. Çok mutlu oldum. Sizin hikayesini oradan dinlediğim için gönlüm hep sizinle. Güzel günler, başarılar nasip olsun. Yolunuz hep açık olsun. Sevgilerimle demiş. Bu da tabii bir programın tarihinde ilk defa alıyor bu kadar e, anında geri bildirim. Çünkü hani program biter, telefon çalar işte ya da bir e-posta gelir bana falan. Ama bu çok güzel oldu. Benim ben için de Ben bunları hoş. söylerken gözlerim doluyor bu arada. Yani <gülüyor> hakikaten duygulanıyorum ve hakikaten çok mutlu oluyorum. Ece aynı zamanda bizim sabun atölyemize katılmıştı ve bize sabunlar hediye getirdi hmm. ve evinde sabun yapıyor yani bu bizi çok mutlu eden bir şey çünkü ektiğimizin, ektiğimiz ürünlerin karşılığı geliyor evinde birinin sabun yapıyor olması bizi çok mutlu ediyor evet. e, hmm. normal çok uluslu şirketleri beslemek yerine kendi kendine yeten toplum bireyleri olmayı gösteriyor Evinde kendi üretimini bırakmış, ev kadını çalışma hayatına programlamış kendini ve e, ne için çalışıyor sorusunu soruyorken kendine bir yandan bunları yapmaya başlıyor. Bu, bu çok güzel bir şey bence. Evet benim bir arkadaşım soframda olan her yiyeceğin e, aşağı yukarı yani yiyecek bütününün yüzde 85'i 90'lı hatta benim ürünüm. Diyor onların bir küçük bahçesi var işte bağları var pekmez yapıyor her türlü yiyeceği saklama tekniklerini de çok güzel biliyor. Öyle insanların arttığı bir dünyada sanırım şikayet edeceğimiz şeylerin sayısı azalacak hızla. Peki İstanbul Permakültür Kolektifinin önümüzdeki aylarını biraz gözün önüne getirip Dilek bize anlatır mısın neler olabilecek? Şimdi Seda'nın boyunca... da katkısıyla tabii sayının başında e, Emet Değirmenci ile birlikte topluluk oluşturma üzerine bir eğitimimiz var. E, onun arkasından biz bir başka şehre gidip permakültüre giriş kursu vermek istiyoruz. Biz de eğitimci eğitimine katıldık ve e, artık bir yerden başlamak gerekiyor diyoruz. E, onun ardından OVN birlikte işte yapacağımız üç ayrı atölyemiz olacak. Ve bunlar hakikaten çok önemli atölyeler olacak. Çünkü özellikle Holistic Management'da hayvancılıkla uğraşan ve hayvanları dışarıdan besleyen insanların yani bir yerlerden yurt dışından mesela yiyecek getirip besliyorlar hayvanları. Ve onlara paketlenmiş yemler veriyorlar. Halbuki onun da sistemin içerisine katarak bütüncül bir yaklaşımla toprak, hayvan, bitki sistemini oluşturup Kocaman bir bütün içerisinde her şeyi yapabilmek mümkün. Evet. Bununla ilgili güzel bir Bu olacak. ne zaman hemen kulaklarımı diktim bu bize uygun geldi. Ee, bizim de atlar var. Ee, onun için soracağım belli mi tarihi? Belli tarihi 17-18 Mayıs'ta yapacağız. Hmm, evet bakalım gelebilirsek güzel olacak. Şöyle e, biz de önce e, tabii yurt dışından falan bir şey getirdiğimiz yok ama yemciye gittiğimiz zaman Bayramiç'te hep görüyorum ben işte kuzu yemi, şu yemi artık her şey paketli, her şey formüller İçinde senin kimya bilgin de tabii ona seferber olabilir yani öyle gıda mühendisliği gibi işte kimya bilimi gibi şeyler ee, bir takım yemek hazırlıkları var. Halbuki herhalde hayvanın en çok ihtiyacı olan şey sağlıklı bir topraktan gelen canlı gıdalar yani. Ve hayvanın da bir çıktısı evet. var yani hayvandan da elde edilecek bir çıktı var. Hı hı. Ee, on, biz o temel kuruyoruz işte bütüncül bir yaklaşımla her şeyi bir arada doğada o hayvan nasıl yaşıyorsa nasıl yetişiyorsa o sistemi taklit ederek bir başka sistemi oluşturmaya, oturturmaya çalışıyoruz. Evet, bilmiyorum at konusu olacak mı ama ben bu Oven'in yapacağı eğitimle ilgilendim hemen. Bizde yulaf ekildi. Yulaf ekildi ama Temmuz'a kadar biz de bir dışarıdan satın almak durumdayız şu anda yulafı ama hayalimiz kendi ektirdiğimiz en azından şu anda biz ekmedik o yulafı kullanmak e, Hı -hı. atlar için. Hı -hı. Bizdeki iki günlük bir giriş kursu olacak. Onun daha büyük bir kursunu e, Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü yapacak. Evet. E, evet. O da o ayın sonu Haziran başı gibi olacak. Hı -hı. E, onun ardından e, 20'sinde, 20 Mayıs'ta e, Keyline diye bir başka e, kursu olacak. Onda da toprakla ilgili çalışmalar yapılacak. Toprağa daha iyi bir şekilde zarar vermeden nasıl e, üzerinden ürün alırız ve nasıl e, toprak kaymalarını vesaire erozyona taraf olmadan sistemde çalışırız onunla ilgili bir şey olmuş olacak. E, 24 ve 25'inde gene Mayıs'ın e, suyla ilgili bir çalışmamız olacak. E, ya, suyu e, toprak üzerinde tutmak oradan yararlanarak neler yapıyoruz? Water Harvesting. Evet ben ona yağmur evet. hasadı diyorum yağmur Türkçe. Hasıldı. Sonuçta bizim çatımız çok büyük bulunduğumuz ahırların ve evin üstü. Biz de arkada iki depo önde varillerle şimdilik idare ediyoruz ama arazide bir gölet gibi bir ya da Burası sarnıç gibi bir şey. Öyle diyeyim. Nasıl? Açık arazide düşünün. Açık arazide neler yaparız? Suyu evet, arazide evet, nasıl hı. tutarız? Evet, evet. Ağustos ayında hı. bir eğitimimiz var. Penny Hoca Penny Livingston geliyor. Evet, o da ee, kaç kez konuk oldu bire. 1-16 bir Ağustos arası, arası e, permakültür tasarım sertifikası kursu verecek. Artı üzerine bir 4 gün daha e, daha ileri düzey permakültür e, kursumuz tasarım olacak. Sertifikası tasarım sertifikası almış ser olanlar için, i̇çin. bir kurs. Evet. Hı hı. 4 günde e, advanced PDC dediğimiz hmm. bir kursumuz dağılacak. 1 ile 20 Ağustos tarihleri arasında. Evet şimdiden bayağı dolmuş program. Bunların şimdiden hepsini görebilecekler... Herkes de bir kenara not düşsün diye evet. özellikle söylüyorum. Harika. Sizin ama blogdan perma... Neydi? Permist. Blogspot.com Blogspot.com'dan ve Facebook'taki İstanbul Permakültür Kolektifi başlıyor altında. Twitter'da ee, var. O da var. Ee, yeni... <gülüyor> Yeni, yeni teknolojilerle. Yeni ee. medyayı da kullanıyorsunuz. Harika. İşte. Ee, bizim zamanımız şu anda tükenmek üzere. Bir programına konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir iki dakikamız var. Ee, Dilek söylemek istediğin bir şey var mı? Ee, Hastasta hasta konuk oldun. Çok teşekkürler. Telefondaki ses olarak bizim programımıza renk verdin. Çok teşekkür ederim. Ben ee, teşekkür ederim. Bir şey demek istersen dakikayı kullanabiliriz. Ee, hep birlikte aynı yolda yürümek üzere. İnşallah diyorum. Peki. Sedacığım sen ne demek istersin son olarak? Herkese teşekkür ederim. Ee, kesinlikle tek başımıza hiçbir şeyiz. Ee, hep beraber bu yolda yürümeye devam diyorum Evet. Güzel bir Hı -hı. yola çıkılmış. O yolun e, ürünleri alınıyor bile zaten şimdiden. E, büyük bir... E, şans aslında bu çünkü hani her şey mahvoldu diye hayıflanmak üzülmek şikayet etmek birbirine surat asmaktansa böyle taze bir enerjiyle güler yüzle yeni bir şeye adım atmak yaşam tarzına çok herkese nasip olmasını dilediğim bir şey benim de e, o zaman e, herkese iyi bir hafta diliyorum ben e, söz verdim fırtına kuşuna koyacağım diye programları İstanbul'da bunu da halletmeye çalışacağım e, çok teşekkür ederim ben de dinleyenlere de katılanlara da görüşmek üzere. Teknik masada Selahattin'i de karşı karşıya olduğumuz için keyifliyim. 1. İç dünya, dış dünya. Hazırlayan ve sunan Melda Keskin